ala habibika qayr lil halki kullihim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve ala âli ve sahbi ecmaîn. Terrib terrib dersimizde hadis şeriflerde, Kitabu sünne, sünnet, sünnet seniyeyle ilgili kitapta yeni bir baba geldik. Onun da adı nedir? Et sakındırmak. bu sakındırmak. Sadece bu kitabın adı nedir? Terhibu terhib. Ne demek? Teşvik ve e, sakındırma demek. Faziletli amellere teşvik ediyor. Yanlışlardan terhib ediyor. Yani korkutuyor. Bu husustaki hadis-i şerifleri toplamıştır. Hep hadis-i şerifler cikrediyor. hafız Müziri, Kardeşler sallallahu aleyhi sellem, Hazretleri, büyük muhaddistir. E bu bab, et bu sakındırmak hakkında e, minterki sünneti, sünneti terk etmek. Sünnet demek ehli sünnet, itikadını terk etmek. Sonra da e, amellerdeki sünnetleri terk etmek manasına gelir. Ama evvela itikattaki sünneti terk etmek. daha ve ertikâbil bid'atler iltikâb etmek. Bid'at, dinde reform, yeni inançlar, fikirler üretmek. ve ehvâi, Ehva da keyiflerinin istediği şekilde konuşmamıştı. İşte İslamoğlu gibi, Mehmet Okuyan gibi, Bayraktar Bayraklı gibi, Hayrettin Karaman gibi bunların hepsi bid'at ve ehva ehlidirler. Yani ne demek? Dinde yenilikler çıkarıyorlar ki keyiflerine geldiği gibi konuşuyorlar. Yok Miraç yok, yok Mevlid yok, yok İsa Aleyhisselam inmeyecek, yok Mehdi çıkmayacak, yok hadis-i şerifler, say hadis-i şerifler varken bunlar kendi kafalarına göre dinde yenilikler e, uydurabiliyorlar. Yok kader yok, yok alın yazısı yok. Haşa. Bunlar sünneti terk ve adleri irtikaptır. Bunlardan sakındırmak için bir bab açmış. E, insan nefsinin keyfine göre canının istediği gibi dinde konuşamaz. Din işi Allah'ın vahyine bağlıdır. Ya ayet olacak ya hadis olacak. Nas, sarih bir nas ve delil olacak. E, kaderin olduğuna dair bu kadar delil varken Kader yok diyor İslamoğlu mesela. Ya bu işte ilahiyattaki birçok hocanın da e, doçent profesörün de görüşüdür. İşte burada bir at, e, dinde bir yenilik çıkartmış oluyorlar. Durumları çok felaket olduğuna dair işte şimdi bu hususta hadis-i şerifleri kaynaklarıyla birlikte e, zikrediyor Hafız Müzzini Hazretleri. Birinci hadisimiz hani Ayşe radıyallahu teala anha. Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Kalet kendisi söyledi. Bu hadis-i şerifi Bukhari, Müslim, Ebu Davud rivat ediyor. Evet. Ee, Kale Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men kim ahdese bir yenilik çıkarırsa, ahdese e, hadis bir şey meydana getirdi. Yani yeni bir şey çıkarttı, bir fikir, bir inat, bir düşünce. Ne hususta fi emrina bizim işimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi nedir? Din işidir. Hâzâ, şu işimiz. Şu işimiz ne demek? Din işimiz yani. Helal, haram, i'tikât, işte ahiretle ilgili meseleler. Dünyada nelere inanmamız gerekiyor? Farzlar, vaciplerle ilgili meseleler. Mesela, din işimizde çıkartırsa, ma, o şeyi ki leyse olmadı minhû ondan, yani bizim din işimizle alakası olmayan bir şeyi çıkarttı, uydurursa yani. ve o e, iş, onun çıkarttığı o yenilik, e, nedir? Raddün. Yani mastar mübalağa için getiriliyor. Nardudun ala sahibi. Raddün demek sahibinin suratına çarpılmıştır. Ona reddedilmiştir. Kendisine reddedilmiştir. Sen de git efendim bu çıkarttığın uydurma işte defolsun gitsin yani. Bizim dilimizde bunun alakası yoktur. Ravahu bu hadisi rivatette el-Bukhariyu ve Müslimün Muslim de rivat etti ve bu Davud'e ve bu Davud da rivayet etti ve lafzuhu yani bu Davud'ta da lafız şöyle geliyor. Men sani hakim işle yaparsa fi emrine şey emran bir iş yaptı. Ala gayri emrine bizim işimizin dışında. Ya i̇şte biz kadere inanıyoruz. Alın yazısı hartır diyoruz. O kalkıyor diyor ki alın yazısı e, inanmak e, fuzuliliktir. Amen'te de böyle bir şey yoktur diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etti. Ekiyanam Allah Kur Allah Kur'an'da Allah'ın bütün işleri kaderledir beyan etti. İnnel külle şey halakna ve kader. Her şeyi takdirle kaderle yarattık ayetleri varken adam kalkıyor diyor ki Allah bilmez diyor. Aziz mısın? Allah bilmez diyor bir şey. Haşa yaptı Allah haşa. Bizim gibi cahil haşa. Ya yani çünkü Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. İnternetlerde sesi var. Bu adamlar Çay TV'de, Hilal TV'de cirit atıyor yani. Öbür kanallar da bunları konukma misafir ediyorlar. Zaten kanalların din derdi yok zaten yani. Hassasiyeti olmadığı belli de. Diyanette bir et diye yapmaz. Yani bunların şu görüşleri yanlıştır. Dinde asla alakası yoktur. O da et diye karışmaz. Bir şey karışmaz. Ve bizim din işimiz böyle parçalanıyor. Din işimiz bozulduğu için dünya işlerimiz de bozuluyor. Ekonomimiz de bozuluyor. Efendim, terör artıyor. Bak DAEŞ'e işte, IŞİD denen Pisliklere, cehennem köpeklerine, şu anda orada e, bulunanlardan 5000 bin Türk var. 5000 bin Türk var. Ya, bu hocalar doğruyu dürüst konuşsalar bu böyle olur mu? Olmaz. Çünkü neden? Konuşmuyorlar, susuyorlar, korkuyorlar, çekiniyorlar. Bana ne bulaşmayayım diyorlar. Ondan sonra milletin itikadı bozuluyor. Gidiyor Tayş'e katılıyor, gidiyor Vehhabi oluyor, gidiyor Şii oluyor. Yani inanç meseleleri korunmadığı takdirde vatanı da koruyamazsın. Memleketi de muhafaza edemezsin. Terörü de bitiremezsin. Çünkü biletin itikadını bozuyorlar. İlahiyatlar, İmam Hatip'lerde İslamoğlu'nun kitapları okutuluyorsa ne bekliyorsunuz? E ondan sonra başımıza bir iş geldi mi? Takdiri ilahi. Işte şehitlerimiz var. Kader. E tamam bunu diyorsun ama senin bu kitabını okuttuğun adamlar alın yazı kader mader yok diyor. E bu millet ondan sonra şehitliğe inanır mı? Ondan sonra şehidin birinin babası çıkıyor. Diyor ki işte efendim ben şehitlik mehitlik istemiyorum. Oğlumu istiyorum diyor. şükür eden insanların itikadını bozdunuz. İtikadı bozulan millet bu yine eski temiz itikattan dolayı bu kadar yine bu millet şehitliğe inanıyor. Biraz daha ileri giderse 5-10 sene sonra bu ilahiyatçılara, bu İslamoğlu zihniyetlerine yol verildi takdirde bu bidatlere, dindeki reformistlere işte yarın millet ne şehidi ya diyecek, ne kaderi ya diyecek der. Ne okutuyorsun ki ne bekliyorsun yani? Ne doğradın ki kaşığına o gelsin. Onun için evvela ehli sünnet, ehli sünnet itikadı Osmanlı ecdadımızdan, Selçuklu ecdadımızdan, Maturidi ecdadımızdan gelen şekilde muhafaza edilmediği takdirde hadis-i şeriflere, Kur'an ve sünnete uygun e şekilde ''Bu işi kurtaramazsınız, ben size uyardım, dinlemediniz, i̇şte hala da uyarmaya devam edeceğim, ölene kadar da devam edeceğim.'' Din işimizin dışında iş yapanlar, fe ve o ve bu Davut'taki lafzıyla, merdüttür, reddedilmiştir, dinle alakası yoktur. E, ''Vebn-i Mace'' bunu İbn-i Mace'de rivat ediyor. ''Ve fi rivatilli Müslim'' Müslüm'de bir rivat daha geçiyor. Sahih hadis şerif yani sahih müslüm diyoruz artık Adas sahih zaten Bütün hadisçiler ittifak etmiş Men kim amile işlerse amelen Bir iş yaptı yani diyelim ki işte Kader yok dedi veya miraç yok dedi veya İsa aleyhisselam inmeyecek dedi veya Mehdi çıkmayacak dedi Mesela yani itikadi konularda Veya ne yaptı namazı 3 vakte indirdi İtikattan amele de 2 misal verelim Veya hayız kadın namaz kılar dedi bu bir kısmı hayız kadın namaz kılar diyor. Resulullah'ın zamanında kılmıyorlar. Kaza bile etmiyor. Bağışlamış. Kadın geldi Ayşe ne dedi? Hayızken kılmadığımız namazları kaza edecek miyiz? Bir sinirlendi Ayşe annemiz. Haruriye tünenti. Sen harici misin dedi. İşte bu işit kafasını söylüyor. Sen harici misin dedi. Niye? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, adet halinde namaz kılmazdık. Sonra da kaza etmezdik. Siz nereden çıktınız dedi ya. Kılmayacağını biliyor da kadın. Kaza edecek soruyor. Şimdikiler kılacak diyor. E peki. E, İslamoğlu ne diyor? Ben namaz kılar demedim. Oruç tutar dedim diyor. Ne farkı var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Efendim. E, namaz. E, namaz da kılamaz. Oruç da tutamaz. E, Hadis-i şerifinde beyan ediyor. E, efendim. Namazı da terk edecek. Orucu da terk edecek. Hayız halindeki kadınlar için bu gayrimi yani sahih kaynaklarda geçiyor. E, ilm halde de var. Efendim İlmihal'de özel bir bölüm bunu açmışım zaten. Tilavet yapamaz. Kur'an okuyamaz. Vesaire. Efendim. E, Hadis-i Şerif'in metnini düşündüm de. E, la tusalli ve la tesum. Buyuruyor. Ve zâlike min nüksâni Bukhari hadis-i şerifinde. Efendim, görmüyor musun diyor, kadın e, hayız günlerinde yani günlerce duruyor mesela işte adeti 6 gün, 7 gün, 10'a kadar namaza, oruca manidir. Ondan sonra istihaza ve özüre geçince tabii ki özürlü hükmünde kılıyor da ona kadar diyelim adet sayılıyor. E, günlerce duruyor diyor kadın. La tussalli, kıla, kılamaz ve la oruçta tutamaz diyor. Bu da Bukhari'dedir yani. E dolayısıyla bizim tatbikatımız leş aleyh emruna. Bizim tatbikatımız din işimizde olmayan bir amel yapıyor. Ne diyor? Kadın namazda kılar oruçta tutar diyor. Öbürü çıkıyor namaz kılamaz ama oruç tutar diyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan tatbikatlar. Mescide girer diyor. Ayiz. Kadın mescide girer diyor. Resulullah salli minni la hillül mescide li ve la Hayızlı'ya cünübe erkek de olsa cünübe mescidi helal etmiyorum diyor. Çünkü, ya, helal etmiyorum ne demek? Allah'ın hükmünü veriyor. E şimdi bu işler başladı. E bunun gibi daha oh nice örnekler veririz. Üç ta talak verirsen kadın boş oluyor. Ayette hadiste böyle söylüyor. Emine oldu çıkıyor. Neymiş yani üç kere boş ol dedi mi kadın boş olur muymuş Yani ne biçim iş diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti bekarın suresi et talak merraten. İşte iki keredir talak feintallaka altta üçüncü de verirse felâtehllo tahhâlal olmaz kocasına diyor. Yani ayetleri bile artık yani hadisleri de geçtik ayetleri bile istediği gibi evrip çeviren reformist bir akım çıktı. İşte kim bizim işimizde olmayan bir şeyler din adına uydurup kaydırırsa falârat dün. Ey ne demek diyor mardûdün reddedilmiştir. İtikattakiler de. Fıkıhtakilerde, ameldekilerde reddedilmişler. Şimdi e, burada e, iki husus beyan edeceğim. Birisi fi emrine haza. Yani bu işimizdekinin niye bu işimiz buyurdu? Yani din işini kastetti. Buradan ne anlaşılıyor? Mesela bizim zamanımızda araba yoktu. Sonra arabaya çıktı. Arabaya binersen biz bunu reddetmeyiz. Çünkü faydalı bir şeydir arabayla gideceğin yere daha hızlı gidiyorsun. Cemaate gidiyorsun, sohbete gidiyorsun. E şimdi evvelce bir yere sohbete gidersin deveyle, arabayla gittiğin zaman o zaman zarfında 5 yere hizmet edersin, ders okutmaya gidersin mesela. Şimdi televizyon çıktı. Ben size televizyondan hitap ediyorum. E Resulullah zamanında televizyon yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı televizyona çıkmazdı. Nereden uyduruyorsun bunu? Nasıl bu var hakkını? Bu bellighu anni böyle ayete Teyip meselesinde yani o zamanlar e, İhsan Efendi hocamız, Hikmet Efendi Hazretleri bizim Hamd Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Şerifimizle beraber büyük bir muhattisin yanına gittik ziyarete. Onun e, talebelerin sohbetini teyip koymuşlardı. Yani ben dediğim 30 senelik iş. Teyip koymuşlardı. Şey diyor, o zaman da bu teyip işlerine izin vermiyordu. Sonradan verdi biliyorsunuz. E, İhsan Efendi hocamız da verilmesini istiyordu. Onun için mevzu açtı rahmetullahi. Dedi ki efendim dedi bu ses aldırıyorsunuz teybek e bunun delilleriniz var mı? Müsaade, müsaade var mı buna dinde dedi. O muhattis zat da dedi ki belli anni ve lev aiten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim tarafımdan ümmetime ulaştırın buyurdu. Ulaştırmanın vasıtaları nelerse bellihu'ya girer. Bundan dolayı tebliğ edin emrinden dolayı ulaştırmak demektir. Ulaştırma vesilelerinin tümü bu hadis-i şerifle emredilmiştir." dedi. Mesela kafayı çalıştırmak. Belli hu diyor sana, ulaştırın. Sana demiyor ki neyle ulaştırın. O zaman ne diyor ayet-i kerime? وَاِدُّ الْاوَمْ وَسْسَطَاتُمُونَ قُوْوَتِينَ Kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Hadis-i şerifte buraya ki اَلَا اِنَ الْقُوْوَةَ Kuvvet atmaktır. Sana demiyor ki yok ok atmaktır. E sen bu sefer ne oluyor? E Resulullah sallallahu ve zamanında top yoktu, top atamayız. E, Fatih Sultan e, okla mı İstanbul'u fethetti? O kadar ulema evliya e, top atmak caiz değildir mi dedi ona yani? Kuvvet atmaktır. Ben onun için bugün mesaj atmak, tweet atmak diyorum mesela. Çünkü kuvvet atmaktır diyor sana. Ya e, bugünün teknolojisi füze fırlatılıyor, füze atıyor. Sen şimdi füze atılan bir zamanda ok atarak da e, vatanını koruyabilir misin? Koruyamazsın. O zaman kuvvet atmaktır'a göre sana bir kayda verilmiş. Belli bu ulaştırın mutlak bırakılan, genel bırakılan mevzularda o zamanın vasıtaları kullanılır demektir. Biz uçağa bineriz. Gavur gibi binmeyiz. Sübhaneliyse kararalar okuruz. Ondan sonra serviste şarap istemeyiz. Ondan sonra namazımızı eğer ayakta kılabiliyorsak kılarız. Kılamıyorsak oturduğumuz yerde namazımızı geçirmeyiz. Zikrederiz, şükrederiz. Müslümanca bineriz. Ne var? Gavurun dokuduğu kumaşı giyeriz. Ama gavur gibi giymeyiz daracık, efendim her tarafımız meydanda. Veyahut kadınlar e, işte efendim e, mineh tek, pantolon erkeklerde dar pantolonlar giymesi caiz değil. Veya short, mort silip ondan sonra şeyine kadar dizinden yukarı gözüken şeyler giyiyorlar. Yazlıklarda falan efendim e, deniz kenarlarında falan. E şimdi sen kavurun dokuduğu kumaş yasak değil. Onun şekli yasak. kavurdan bir teknoloji almak yasak değil. Onun gibi kullanmak yasak. Onun burada hadis buyuruyor ki bizim şu işimizde, yani neyi demek istiyor? Din işimizde. inanç amel. Ama sen şimdi kalkıp dersen ki yaşan Nuri gibi efendim o zaman ne diyorlar işte o kadınların adet hallerinde şey ettikleri, şimdi kullandıkları pet midir bilmem ne midirler. Yani şimdi televizyonlarda anen utanmadan reklamı bile yapılıyor yani. E peki şimdi diyor o zaman diyor böyle diyor e, tampon yapılacak, kanı engelleyecek şeyler yoktu. Onun için camiye girmeyin dedi. E şimdi ne oldu? Şimdi diyor böyle şeyler çıktı diyor. E, insanlar koşup top bile oynayabiliyor. O halde ne olacak? Şimdi camiye girebilir. E ama sen şimdi dinde yenilik çıkartıyorsun. bu Dünya işindeki yeniliklere açığız. Ama dinde reformlara açık değiliz. Böyle bir şey olabilir mi sen yani? O zaman da öyleydi, bu zaman da böyleydi. Nasıl olacak o zaman? Din böyle karıştır olabilir mi? Yani dini konular, alın yazısı var. Allah şey biliyor, önceden tespit etmiştir. Bu ayette hadislerde geçen bir inanç. Sen şimdi e, 1500 sene geçsen olur, 2500 sene geçsen olur. Ne değişecek ki sen bunu değiştirirsin? inan malûzum yok diyorsun ya. Ondan sonra yani namazla ilgili şeyler. Efendim 3'e indirmek, bilmem ne. E, bütün sahabe bütün 1400 senedir 5 vakit namaz kılınıyor. Sen şimdi nasıl bu yeniliği çıkarıyorsun? On sonra Arafat. 1400 senedir herkes Arafat'ta Arafa günü. Zilikçenin 9. günü Arafat'a çıkıyor. Sen diyorsun ki Arafat'a aynı gün çıkıp izdahama girme lüzum yok. Ondan sonra ne olacak? Efendim işte sen Şevval, Zülkade'nin hepsinde hangi gün istersen çık Arafata Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir durumda haç olabilir mi yani Arafa günü vakfesini kaçırırsan? 1400 ittifak edilmiş ayet El-Hac-u Arafa. Aç Arafat Vakfesi'nden ibarettir buyuruluyor. Sen diyorsun ki 3 ay müddeti var. 2 ay 10 gün veyahut da 3 ay. İstediğin gün çık. E, bu dinde reformdur. Dindeki değişikliklere açık değiliz. Bu reddedilmiştir. Ama dünya işlerindeki değişiklikler, teknolojik gelişimler, bunları açığız. Ve bunları ne yaparız? Hayra kullanırız. Ne gibi? Ha ben buradan oturduğum yerden sohbet yapıyorum. Siz her, dünyanın her yerinden izleyebiliyorsunuz. E buna, bu, bunun bunun ne alakası var? Arabaya binmekle, uçağa binmekle ne alakası var? Ve askeri savunmada tankla, füzeyle, Efendim düşmana atış yapmakla bunun ne alakası var? Biz din işimizden bahsediyoruz, inancımız ve namaz abdestimiz orucumuz, haccımız, zekatımız mesele budur. Yani hepsi bir değişikliklere çıkartmışlar olacak. İnsan eli açık mıdır nedir? Kalkmış efendim zekat bütün malını vereceksin diyor. Ya. Böyle bir şey olabilir mi? ''Huzminen mâlihim'' diyor ayet. Mallarından al, mallarını al demiyor, mallarını al. Mallarını al diye bir şey zekat emri yok ki, mallarından al. Sadakaten, bir sadaka al. Yani sadaka burada zekat demek. ''İnnema sadakatülül fukara'' Orada da sadakalar yani zekatlar sekiz yere verilir diyor fakir miskin yetim sayıyor. E şimdi sen diyorsun ki bütün malını verecek zenginler, komünist misin? E şimdi sen mallarından alı gidiyorsun mallarını alı Peki 1400 senedir zekat neye göre veriliyor? Kırkta bir ne göre veriliyor? Çünkü hadis-i şerif ne buyurdu? Bu kırkta bir. Zaten hadise bakmadığın zaman Kur'an'ı anlayamazsın. E yani bunlar dinde reformdur. Hacca ilgilendiren, zekatı ilgilendiren anladın mı? Bunlara müdahale edemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve afferullahi uzatın diyor. Sen kalkıyorsun diyorsun ki kaçıncı asra geldik. Şimdi sakal uzatırsan fitne çıkar, sakalı kesmek evladır. Ya bunu ilmihale nasıl yazıyorsun sen ya? Din ilmi haline bu nasıl yazıyorsun? Haramı helal ediyorsun ya. Fitne çıkmasın diye. Allah Teala cilbabı emrediyor. Yüdnine alinim celabiyi binne. Kadınlar cilbapların üzerlerine sarkıtsın Cilbab çarşaf demektir. Çar çarşaf. Ferace. E sen cilbab. E ne oluyor? Bu zaman da fitne çıkar. Onun için efendim e, parteşe giyebilir. Ya kardeşim insanın şeklini belli eden daracık daracık partişeler buna kim fetva verebilir? Burada cilbab ismiyle zikrediliyor. Örtülsünler buyurulmuyor. İsmi de veriliyor. E sen şimdi din işine karışıyorsun. Fitne çıkarmış. Ne oldu? Bu zamanda çarşaf giyilmez. Cık, bu bunu İlmi hale yazıyorsun ya. Sen din adına nasıl uyduruyorsun bir şey? Resulullah sallallahu aleyhi ve Bizim din işimizde. Çünkü örtünmek emir Kur'an'da geçiyor. Ayette, hadiste geçen emirler dinle alakalıdır. Dinle alakalı olanlar da. Kim bir yenilik çıkarırsa. Fevara dün. Bu reddedilmiştir. Peki. Ancak ikinci konuşacağım konu bu hadisleri güzel anlamak için bir konu bu. İkinci konu ne? Vehhabiler gibi bu işi daraltıp efendim harici kafası mantığıyla bakarak her şeye bidat demek. Yani reform demek, yenilik demek. Cık. Ne olursa adam masada yese bidat ne oldu? Efendim Resulullah bir yerde yerdin. Tamam yerde yemek iyidir falan ama adam ayağı ağrıyor, baş ağrıyor. E şimdi sen burada nasıl buna bir daha diyorsun? Bu hususta e, illa yerde yayın diye bir nasıl yok. Dinle ilgili bir delilimiz yok. Ondan sonra minare bir tat. Ya minare niye bir tat olsun? Aslı dinde var. Dinde aslı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye Hazreti Bilal'e dedik? Çık Kabe'nin üstüne de ezan oku. Mekke fethedildiği gün. Yüksekten olursa ses daha duyulur. Onun için minareler yüksek yapıldı. Sen burada niye uyduruyorlar? Camilerde kubbe bidat. Nereden çıkardı bunu? Kubbe niye bidat olsun? Fi biuti Allah'ın turfa mescitlerin yüksek yapılmasına Allah icim verdi ayet var. Çünkü hava ne kadar fazla olursa kubbede o kadar oksijen olur. İnsanlar saatlerce duruyorlar ibadet yapıyor. Oksijen azalıyor. Şimdi her şeye bidat demek harici vehabi kafasıdır. Şimdi medrese bidat. Niye Resulullah zamanında medrese yok? Ya niye medrese olmasın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imkanı olmadığından özel bir yer yapamadı Ashab-ı Sufe'ye. Çünkü fakirlik vardı. Ashab-ı e ne yapıyordu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin arkasında e, şimdi de çıkıntılı yer böyle biraz. Bir metreye yakın bir yüksek yer orası. Orada yatıyorlardı kalıyorlardı. E, mescitte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imkan olsaydı onlara mescidin yanında bir yer yapmaz mıydı müstakil? Yapardı. imkanı yoktu. Açlıktan ölüyorlardı. E, Hazreti ee, Ebu Reyhan anlatıyor sahabe sufedendir. E ee, efendim Bilal radıyallahu anh, anlatıyor. Yani e, karnımızı doyuracak bir ekmek bulamıyorduk. Günler geçiyordu, aylar geçiyordu. Açlıktan kıvranıyorduk. Mescitte karnımıza ağır sancı giriyordu. Yatıp yuvarlanıyorduk. E bunlar sahite geçiyor. Yani böyle bir dönemde medrese yapacak efendim sallallahu aleyhi ve cellehu mı var? Ama sahabe sufenin orada bulunması nedir? Yani bir takım insanlar bir yerde toplanıyorlar. Hadis dinlemek için, ilim tahsili için bir arada duruyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Belli bir bölgede. Bu ne demek? Bu medrese demek yani. Resulullah zamanında hastane yoktu. Eee hastane bidat. Deli misin manyak mısın ya? Hastane ne demek? Niye bidat olsun? İnsanlar sokağın ortasında mı yine olacak? Affedersin orasını burasını atacak ameliyat olacak yani. Mecburen bir yer lazım yani müsteşva. Yani bunun ne? Bidat, bidat, bidat. Her şeye bidat demenin bir anlamı yok. Bak onun için Tarikat bidat. Nereden tarikat bidat Ya bunlar tesbihlere bile bidat diyorlar namazlardan sonra kere Neymiş? Herkes kendi çekecek müezzin ilan ederse bidat. Ya aslı sünnette var mı? Var. Aslı sünnette olduğu zaman. Şimdi millet kafil oldu. E, namazdan sonra zikretmeyi bilmiyor. E, cahil oldu. Bir de unutuyor dünya işleri çok yoğun. Namaz bitirip bitirmez hemen telefonuna bakıyor zaten adam. Tesbihini çıkartmıyor. O zaman ne oldu müezzin hatırlatıyor yani. Şuanna Allah ilan yani ilan. Bu. Bunu aslı sünnette var bu Var. Şimdi bu bizim dinimizde olmayan bir şeyi uyduranın anlamı nedir biliyor musunuz? Bakın ha burada muhattislerin reisi, şarihlerin efendisi İmam Sindi Hazretleri var. Bu zat burada güzel bir izahat yapıyor. Diyor ki: Maales eminu demek, yani bizim dinlişimizden olmayan bir şeyi yenilik çıkaran demek ne demek diyor? Bivec min el diyor. Hiçbir yönden dinle alakası olmayan bidat denir. Hiçbir yönden biellem yokun <gülüyor> fil kitap ve sünneti sen edim ya Kur'an'a bakıyorsun zahiri bir ayette nasıl delil yok o konuda hadis şeriflere bakıyorsun hadis şeriflerde de o konuda bir delil yok <gülüyor> evkafiyiydi de yani zahirde yok ama görüntü nüshte bulamadın e ilmin yetmiyor derin alimler bakıyorsun gizli bir delil bulmuş yani senin anlamayacağın içinde bir delil çıktı hafiy <gülüyor> e o zaman buna istimbat denir melfuzun o delil Lafzan söylenmiş olacak. Lafzan söylenmiş midir? Ev müstembatun. Ya da oradan çıkarılmış. Hatta hadiste minare yapın yok ama Kabe'nin üstüne çıktı, yüksekten oku. Emrinden istimbat edilen e, alimlerin delil çıkarttıkları bir konu var. O da nedir? Mescitlerin yanında yüksek bir minare işte yapılıp ezanın oradan okunması. Yani çünkü... Kabe'nin üstüne kadar veyahut daha yüksek minare ne kadar yüksekten olsa ses o kadar mahallelere yayılıyor. Şimdilik Opolyo'da çıktı meselesi. Opolyo'da bir mıdır değil midir meselesi. Bayağı bir sorun teşkil etti ama yani sesi yükseltici bir alettir. Sesi yükseltici bir alet olması hasebiyle e bunu da bid'ata sokmanın bir anlamı yoktur. Çünkü sesin kendisidir. Yani ee, okuyan imamın, müezzinin sesinin kendisidir. Ha bu işte mıdır, yansıma mıdır kendisi midir, yansıma mıdır şeklinde bir şeyler çıkarttılar. Bir grup var biliyorsunuz Türkiye'de meşhur. E, bu işi çok deşip duruyorlar. Ama bunun yansımayla aksi sada ile bir alakası yoktur. Ses oradan çıkar çıkmaz. Aynı ses, o sesi mükebbiriye deniyor yani şimdi. Arapçada da buna şimdi, mükebbiriye. Yani büyüten alet. Sesi yükselten alet yani. Sesi yükselten alet. Yani şunu şöyle düşünelim. Ben şimdi sesim kısık veya hastayım şimdi. Bir de ben bu sesimi daha yükselterek mesela bağırarak konuşmamı düşün. Şimdi benim kısık konuşmamla bağırarak konuşmamın ikisi de benim sesim olduğu gibi. Bu da ne yapıyor? Sesin tonunu aynı sesi büyütüyor yani. Yükseltiyor. Bunu, bunun fiti demenin de bir anlamı kalmıyor. Bu Çünkü yüz bin kişi, milyon kişi bir yerde namaz kılıyor veya bir toplantı oluyor. Yani bunu opollorsuz insanlara bunu ulaştırmanın anlamı yok. Zaten gürültülü her yer artık şimdi e, araba sesleri, korna sesleri, bilmem ne sesleri eskisi gibi çıt yok, ses yok gibi de bir durumda değiliz ki. Osmanlı'da bu kubbe sisteminde ne yapmış? Mesela opollor yok o zaman ama e, işte efendim e, Koca Süleymaniye'de, Mihrapt'a ki imamın sesini aksi hani kubbe niye? Ya, o kubbenin bir oksijen e, depolaması faydası var. Bir de kubbenin e, yansıtma, yani sesi büyütme ve efendim e, artırma özelliği hastası var. Özelliği var. E, ondan dolayı ne oluyor? Efendim e, kapıdaki adam Koca Süleymaniye'de kapıdaki adam imamın tekbirini duyuyor. E şimdi küçücük bir camilere gidiyoruz. Bazı kere imamın tekbirini 6-7 olan cami arkası zor duyuyor. Opellosuz. Halbuki orada opellosuz. E şimdi burada da ne sistemi uygulanmış? İmamın sesini e, büyütme ve yansıtma, çınlatma efendim sistemi uygulanmış. E şimdi bir cihaz çıkmış. O cihaz zaten ağzındaki sesi hemen fazla çıkartıyor. Onun için bunlara bir daha demenin. Bir anlamı yok. Çünkü burada ne var? Ee, bir delile dayanıyor. E, merdut olan, reddedilen, Allah'ın de makbul olmayan, son derece reddedilip iptaline uğraşmamız gereken efendim e, konular dinde aslı da yok. E, aslı yok ne demek? Ayette, hadiste o konuda delil yok. Ama o delil nasıl bir delil? Kabak gibi herkesin anlayacağı delil de olabilir. Bazen de gizli deliller de olabilir. E sen şimdi aleni bir delil yok da, gizli bir e, delil varsa. Değil mi? Hayır, bazı konularda aleni mezhepler Mezhepler e, dinde yok. Bidattır. Nereden çıkartın bunu şimdi? Neymiş? İmam-ı Azam nasıl iştahat edebilir? E niye iştahat etmesin? Ayette, hadiste bir delil yoksa, bir konuda nasıl yoksa, delil yoksa. O da efendim, büyük bir alim olduğuna göre. İstihad edebilir. E nereden çıkıyor bu? E dinde delili var. Hz. Muazzane dedi radıyallahu anh. Yemen'e gönderirken insanlar arasında neyle hükmedeceksin? Karar vereceksin. Buyurdu bir kitabilla, Allah'ın ayetlerine bakacağım. Nasıl olsa hafızım diyelim. Kur'an'ı biliyorum. Ayetlere göre hüküm veririm. Peki feynlem tecid fi Kur'an'da bir ayet yoksa o mesele hakkında. Millet sana geldi bir soru sordu. E, e, Febi sünneti rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sünnetiyle yani senden duyduğum hadis-i şerifleri işleteceğim. Peki feynlem ciddi fi sünneti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetim de yoksa hadis benim buyurduğum bir konu değil yeni bir şey çıktı. Ne yapacaksın? Dedi ecde-i durai o zaman görüşümü çalıştıracağım. Bu ayet hadisten kıyas yapacağım. Neye uyuyorsa ona göre hüküm vereceğim. Resulullah buyurdu mu ki ona ayette hadiste olmayan bir şeyi ne karıştırıyorsun sus. Buyurmadı. Ne buyurdu? Elhamdülillâhelezi ve fekâ rasûlâ rasûlî. Vallahi hamd ederim ki Resulünün elçisini yani Muazı doğruya muvaffakat ettiği isabet ettirdi. Onun için ictihadın aslı hadiste zaten zahiren var. Kur'an'da da var. Lâli me'lledîne estebütu ne'm. İctihad kabiliyeti olanlar sorulan meseleyi çıkarabilirler. Onlara sorsanıza buyuruyor. Ve emri minkum içinizdeki ilim sahiplerine ihtilaflı konuları havale edin buyuruyor. E burada icadın aslı zaten zahiren var ama her şey böyle zahiren açıkça olmayabilir bazı hafif istinbatlar olabilir yani tarikat bidatdır sensin bidat nereden çıkartın tarikatları tarikat nedir nedir? Tarikat zikir yapmak ezikir yapmak üzgürullah zikran kesir ha, çok zikir yapın buyuru e, tecrübeyle sabit oldu en az 5000 kere yapmadan evvel yani insanın kalbinde zikir yerleşmiyor şu an aşk ben Hazretlerin usulünde 5000 ve Abdülkadir abdukadige Hazretleri buyurmuş sesli yapılsın. Çünkü sesli sahbe sesli zikrettiği de oldu, gizli zikrettiği de oldu. Gizli zikir eftaldir, ayrı dava. Ama bunların hepsinin hadiste de delili var. Murakabe yapıyorsunuz, murakabe, meyyet murakabesi. E ne demek ki yani yetefekkarune? Mevla buyurdu düşünen kullarımı met ediyorum. Fihal kismet vel göklerin yerinin yaratılışını, Allah'ın beraberliğini, Allah'ın yakınlığını, öz zatını düşünemezsin tabi. Rabuta'nın delillerini dünya kadar e, Rabuta kitabında zikrettim. Mürşitle beraber zikrettiğini, mürşidin yanında olduğunu düşünme meselesi. Ya bütün e, hadis-i şeriflerde bu e, teşvik ediliyor. E, aşiretinin salihlerinden utandığın gibi Allah'tan utan. Yani onları düşün. E, yani duada düşünme, zikirde düşünme. Değil mi? Allah-u Mehdini ve Seddini diyor. Hazreti Ali'ye dua üretiyor. Diyor ki, Ya Rab beni hidayet et, beni doğru düzelt. Böyle bir dua öğretiyor. Sonra ne diyor? Vezkur bilidati, ee, e, hidayetle e, vezkur bir e, bir sedat testi de kesem. Sen oku yontup nasıl düzeltiyorsun? E, o Allah'ın seni düzeltmesine dua derken sen oku düzeltmeni düşün. Ve yaptan ne diyor? Vezkur bilidati hidayet ed bil tarik. Düzgün yol nasıl gidiyor çıkıyor maksadına eriştiriyor. Allah'ım beni hidayet et yani cennete giden yola eriştir. Düzgün yol, doğru yolları düşün. E bu düşünmek zaten emrediliyor. Bu hadiste zaten diyoruz ki bu davıdır. E dolayısıyla sünnette aslı olma meselesi çok önemli. Fakat bak burası çok önemli. Ve marifetül muhtes, bir şey dinde reform ve bit ata girer mi girmez mi? Bunu bilmek mevkufun ala marifet aslı din. dinin temel hükümlerini bilmeye bağlıdır. Bir tefasili, bütün tavsiyeleriyle beraber. Şimdiki Dünkü etme çocuklar, Vehhabiler, Işidçiler, Hariciler dindeki bütün tafsilatı biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Kur'an'dan hikaye almışlar. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Halbuki o ayet efendim kayıtlıdır, mukayyettir. Ee, belli bir döneme aittir. Belli müşriklerden bahsediyor. Bunlar kalkıyor. Dünya neresinde? Müşrik diye. Bir de namaz kılan adam müşrik diyor. Efendim bir tutam sakallı adamı müşrik diye öldürüyor. Türbeyi ziyaret edeni öldürüyor. Herkese müşrik diyor. E sen şimdi dinin tafsilatlarını bilmeden pit'atları bilebilir misin? Dinin tafsilatlarını bilecek. El mezkûratı <gülüyor> fil kitâbi ve sünnet. Ayetle Bütün ayetleri bilecek. Bütün hadisleri bilecek. Onların manalarını bilecek. Tafsilatlarını bilecek. Ve ma uqiden minumâ akden Bu ayet ve hadislerden müştehitler neler çıkarttı? Muteber şekilde yani. Böyle uydurma müştehitler, naylon müştehitler değil. Bunları bilecek. Bu böyle olur. Ama diyor velayh hassul ve huma Gerektiği şekilde bu meseleyi tahsil edemez İlla ciha bizzetul Çok büyük alimler öyle rastgele değil, cehbeza. Yani çok müdekkik muhakkik alimler bunları bilebilir. Onun için müçtehitlerimiz zaten bize bidatleri dinde çıkarılan yenilikleri beyan ettiler. Hal böyle olunca sen ne oturuyorsun ya? Önne gelene bidat diyorsun. Zikrin aslı çok yapılması Kur'an'da emrediliyor. E şimdi camide bir musafa yapmak bir tat mıdır, değil midir? Ya ne alakası var? İmam Masum Hazretleri'ne soruluyor, ne buyuruyor? Ya musafa yapmak sünnet midir aslında? Sünnettir. Madem aslı sünnettir, onun camide yapılmış olması, namazdan sonra yapılması, önce yapılması onu bidata çevirmez. Sünnette dayandığı bir temel varsa, ayette ve hadiste ya açıkça beyan veya gizli beyan, içinden Kulemanın evliyanın efendi çıkarttığı bir istimbat bir icraat varsa bunlar bir data girmek. Ama e sen gidip de Hayız kadın namaz kılar dediğin anda bunun ne açık ne gizli hiçbir dayanağı yok. alın yazısı yoktur dediğin zaman bunun ne zahir ne batın ne kafi ne mahfi ne melfuz, ne müstenbat hiçbir delili yoktur. Çünkü senin yaptığın işte biliyor musun açıkça Allah şeyi biliyor ve evvel deyalımız yazılmış. Ayetil illâ fî kitâb min kabilel nebraha canları, malları, arsaları, tarlaları yaratmadan başına gelecekleri yazmışız kitapta diyor. Sen bu ayetin tersine bir şey veriyorsun. Bunun bid'at olduğunu, dinde reform olduğunu çocuk bile anlar ya. Çünkü biz burada ne diyoruz? Zaten ayette, hadiste açık bir konu varsa beyan, buna muhalefet açıkça bid'attır. Ehl-i sünnetten çıkmaktır yani. Çünkü kader konusu açık şey işlemiş. Hayiz kadın işte mesela namaz kılamaz, oruç tutamaz, açık şey işlemiş. Mescide giremez, açık şey işlemiş. Zekat 40 tabir, açık şey işlemiş. Namaz 5 vakit, açık şey işlemiş. Faiz, haram, açık şey işlemiş. Sen şimdi bu konularda yenilik yapabilir misin ya? Yahudu Hristiyan cennete giremez. Yani açık şey işlemiş. Bana iman et, ittiba etmeyen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ne buyuruyor ayet? Ve النُورَ الَّذِي اُزْي لَمَاهُ سَافَ الَّذِينَ آمَنُوا Sade inanmak yalancılığı değildir demek yetmiyor. İşte Karamanlar'ın dediği uydurduğu bu. Diyor ki işte yalancı demesin, inansın yeter. Ee, Yahudiliği bırakıp Müslüman olması o şart değil. Nasıl tersin bunu ya? İman şartı yeter olsaydı. Ve tebaunur'a ile ma'u onunla beraber indirilen Kur'an'a uyacaklar. E Kur'an'a uymak ne demek? Neshedilmiş Tevrat'ı İncil'i in, Yahudi Hristiyanlığını bırakmak demek. Sade inanmak yetmiyor azaroo desteklese o da yetmiyor ve nasaroo yardım etse e bu talip bu kadar yardım etti. E kurtarabildi mi kurtaramadı? Yardım da yetmiyor. Ben sana milyon dolarlar İslam'a yardım ettim ama Yahudilikte kalıyorum. Yetmiyor ve tebaun nur Yani konu da açık ayet vadiz varken bunun hilafına beyanlar tabii ki muhterstir, bidattır. Hele ki bu konu tamamen şirktir, irtidattır. Dinler arası diyalog zaten senelerdir söylüyorum ki bunlar şirktir ve irtidattır. Çünkü onunla indirilen Kur'an'a uyarlarsa اُلَاكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ فَاُلَاكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak ve ancak felaha eren, kurtulacak olanlar onlardır. Bu ne demek? Ancak ve ancak öbürleri kurtulamaz. Doğrudur, yalancı değildir diye inanmak yetmez. Destek yetmez, yardım yetmez. Dördüncü şart, ittiba. İttiba ne demek? Orayı bırakıp buraya uyacaksın. Aynı anda iki yere uyulur mu? Uyulmaz. Hem buradaki cemaate tabi olacaksın hem oradakilere. Aynı anda nasıl yapacaksın? Onun için kendi eski dininden teri edeceksin. Uzaklaşacaksın ki buraya ihtiva edebilesin. E şimdi anladınız mı? Ama 5000 zikir ya 5000 zikir zaten çok zikredin buyuruyor. Bu ayete ters düşmüyor ki. Eğer ayette hadiste deseydi ki sayılarla beraber zikir yapmayın. Böyle bir şey yok ki sayı var. Hadisler kendi sayıyor, parmaklarıyla sayıyordu. İşte Tespih var ya o 99'lulu, 30'üstü. Tespih bir ve abilerin en büyük uydurmaları mesela Lan Nasıl bir oluyor? olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bu? Efendim, ha ulai mesuulatun müstentakatun. Parmaklar konuşturulacak ve onlara sorulacak. Tesbih, zikir yaptı mı, yapmadı. Kendisi ne yapıyordu? Yani yakudü bi ahhi Sahiler parmaklarını böyle yapıyordu, düğümlüyordu ya şöyle yapıyordu, şöyle yapıyordu. 3 oldu, 4 oldu. Peki, annelerimiz ne yapıyordu? Cüveyriye validemizi bir gün geldi Baktı. E, hurma çekirdeklerini böyle koymuş. Bir şey okuyor mesela. Sağa çekiyor. Onu mesela sayı yapıyor ondan. Dedim ona ki bu ne biçim iş ya? Demedi. Ne yapıyorsun burada dedi. Zikir yapıyorum dedi. İşte kaç bin kere yaptı. İşte onu e, bir tesliman Allah diyor. Değil mi? Kaç bin kere bu Hurma çekirdekleriyle sayı yapıyor. E sen de hurma çekirdeklerini ipe dizini tesbih yaptın. Ya bunun bidat neresinde arkadaş yani? Bu işin aslı sünnette var işte. Efendimiz görmüş. Bir şey buyurmamış. Bu ne oluyor? Sünnet oluyor. Çünkü bidat, bidat olsaydı sessiz kalmazdı. Ne yapıyorsun sen derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, batılı görüp susması muhaldir. Onun için oradan sünnette deli çıkıyor. Ee, Ebu Hureyre ne yapmıştı? Günde 12.000 bin istiğfar yapıyordu. İpe düğüm atmıştı. O düğümlerle böyle sayıyordu. Yani bunun tespitler ne var bu? İpe düğümler atmıştı. Böyle düğümleri tek tek böyle yapıyordu. E, o halde sahabenin yaptığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüp sükut ettiği meseleler, zaten süküt ikrardan geliyor takriri sünneti bu demektir sünnette var onun için sen ayeti, hadisi, sünneti tümünü tafsilatlarıyla bileceksin ki önüne gelen şeye bidat demeyeceksin, bir şeyin bidat oldu ancak ayette, hadise muhalif, ters olan şeyde konuşabilirsin, ters dinde, hakkında delil var, sen kalksın Miraç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı Efendim İsa Semine Ceyni Buharilerde hadislerde bildirdi. Mehdi'nin bu Ebu ve vesaire hadislerde bildirdi. Vesaire vesaire. Yecüc mevcut çıkacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirildi. Dabbetullah çıkacağı bildirildi. Sen diyorsun Deccal çıkacağı hadislerde bildirildi. Sen diyorsun Deccal televizyondur. Ne alakası var? Deccal'ın gözünü anlatıyor, kaşını anlatıyor. Böyle televizyon olur mu? Yani bu binat ve reformların dinde yeri olmayan, reddedilen hususları Doğru dürüst anlamanın tek yolu nedir Ayet ve hadisleri iyi bilmektir bunu da ancak ile kim bilebilir müçtehit alimler Veya müçtehitten sonra da, da Bir fukaha diyoruz onlara Onlar fakih oluyorlar Müçtehitlerin mezheplerini iyi biliyorlar Müçtehit olmasa da müçtehidin mezhebini Ezbereden yazıyor yani Yani Seraksi hazretleri gibi Hapisteyken efendim, Hatta kuyuda hapsedildi herhalde Bir kuyuda mı ne hapsedildi ee, yani hiçbir imkanı yokken 30 cilt mefzut kitabını e, hafızasından yazdırdı, hafızasından yazdı, hafızadan. Yani sonra çıksın bütün kitaplara bakıyorsun, bütün istihatlara baksan bir tane muhalif çıkmaz. O kadar alim bir insan. İşte bu gibi alimlerimiz kitaplara yazdılar. Şimdi yeni bir kitap yazmanın anlamı var mı? E sen diyorsun ki bana İlmi niye yazdın? Ya ben İlmi Ali niye yazdım? O kitaplar Arapça diye. Tercüme yaptım, nakil yaptım da İlbali yazdım. Ben İlmal'de bir tane kendi görüşümü kaydım mu? Hiç bende indiği bir görüş var mı? Bana göre var mı? Bana göre. Piyasada bazı ilmaller var. Üstünde diyor ki sakal bırakmak e, sünnette var. Altında dipnot koyuyor. Kendi aynı adam. Dipnot bu zamanda fitne çıkıyor. Bırakmamak lazım. Bu senin indiği görüşündür. Varattün, sahibine merdüttür. Sen ne konuşuyorsun? Hiç benim yazdığım 800 sayfa bir ilmalde bir tane bana göre lafı var mı? Hep nakil var, kaynak var. Biz tercüme yapıyoruz. Çünkü siz Arapça bilmediğiniz için yani. <gülüyor> Kitapları okuyabilseydiniz zaten benim ilmali kim alır? <gülüyor> o zaman adam der ki kaynaklara bakıyorum. Hoca Türkçesine ne lüzum var? E buradaki bizim yaptığımız tercümedir ve nakildir. Re'i bir görüşümüz yoktur. Çünkü neden? Her şeyi ulema beyan etmişler. Kıyamete kadar olacak meseleleri çözmüşler. Mevla onlara çözdürmüşler. Onun için biz Kur'anı-Sünneti çok iyi bilen alimlerin görüşlerini şu anda nakletmekten başka çıkar çaremiz yoktur. Yeni bir şey uydurmanın Aslı astarı yoktur. Uydurulan bitatlerinde dinde yeri yoktur. Fıvrat dünya açılığı yeniliklere açıyoruz. Ama din meselelerinde kim bir yenilik çıkar, ayet-adise muhalif çıkarırsa o reddedilmiştir. Bu şekilde dersimiz burada efendim kalsın. Ee, diğer bir hadis i şerifte Hazreti Cabir'den rivayet edilen geliyor. O da tabii e, önemli bir hadis şeriftir. Daha bu usta e, birçok hadis-i şerif bu bapta e, zikredecektir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerif daha okuyalı biliriz peki. Cabir'in Kale anlattı Hazreti Cabir Efendimiz. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi bir dakika tabi konuşma yaptığı zaman yamerrat kızarırdı aynı havu gözleri. Yani insanlar e, gaflet içinde oldukları için onları e, yani e, etkilemek için sallallahu aleyhi ve sellem tabi kendi e, zoraki yapmıyor onu, içinden gelerek yani konuşma şekli öyle, gözleri kızarırdı. ...ve alâ yükselirdi savtuğu, sesi, bağırırdı, ve şiddetle şiddetlenirdi gazabuğu, öfkesi, yani öyle bir sert konuşma yapardı. Allah Allah! Görüyor musun? Çok da yumuşak konuşmaya gelmez sünneten muhalif. Ke ennehu sanki kendisi mündir-ü bir orduyu uyaran, mesela ordu arkadan bir kuvvet sarmış, dağın altında duran ordu, arkadan başka bir ordu döndü geldi, Üstten inecek, arkadan bunları yenecek mesela. Onu uyaran nasıl uyarır? Öyle. Dikkatli olsanız iyi olur arkadaşlar, der mi? Ne der? Çabuk dikkatli olun. Arkadan sarıldınız. Helak olacaksınız. Arkanıza bakın. Sağa bakın, sola bakın. Nasıl bağırır? Çükür şeye vakit yok. Eyvuel veletteki dersimiz de o değil miydi? Millete ahireti, cenneti, cehennemi anlatan insan nasıl anlatacak diyor öyle yapmacıklı kelimelerle, edebiyatla uğraşmayacak. Çünkü adam ölse öldüğü gibi cehenneme gitme tehlikesi var. Hemen ona bir şey anlatmak lazım. Orduyu uyaran gibi sert çıkışırdı. Konuşma yaparken böyle sallallahu aleyhi ve sellem yakulü şöyle buyururdu. Yani konuşmalarında sabbehekum ve messaakum. Sabbehekum ve yani Araplarda vasa sabahah diye bir tabir vardır. Yani baskın olurdu. Baskınlar sabaha karşı olur. Çünkü gecenin yarısına kadar millet uyanık olabilir. Gözcüsü, nöbetçisi, bekçisi falan. sabah karşı böyle yani şimdi de aynıdır. insanları çok ağırlık söker. Bekçiler, nöbetçiler, gece bekçileri falan. Hep böyle sabaha karşı bir e, onları e, şey ederseniz, izlerseniz e, uyanar rastlamanız çoğalır. Onun için vay sa yani sabah baskınından sakının diye birbirlerine bağırdıkları zaman, baskınlar olduğu zaman vay sabah baskınından ya mahvolduk. Vâ sabâ diye bağırırlardı. Şimdi burada da ne diyor? Sâbbâhekûm ve mâsâkûm. Yani sâbbâhekûm, Efendimiz buyurdu, sabah büyük bir baskın geldi, geldi size. Vâ akşam büyük bir musibet vurdu size. Yani ne demek? Her an ölebilirsiniz, sabaha çıkamayabilirsiniz, akşama ulaşamayabilirsiniz. Ölüm geldiği zaman da daha namazı kaza edemezsiniz, oruç borcunuzu ödeyemezsiniz, zekat borcunuzu ödeyemezsiniz. Onun için sabah baskınına uğrayan ee, gibi tetikte olun ve hemen tedarikli olun. Ahiretinize hazırlık yapın. Buyururdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nezele bükümül adû sabahen. Sabahleyin düşman kapınıza çöktü. Veyahut akşamleyin düşman üzerinize geldi. Yani ne demek istiyor? Beni dinlemezseniz benim bu konuşmamı, sabahakım hakkı mesakım ne demek? Ben sizi sabah baskınından uyaran konumundayım ne diyor en nece an nece. çok Ben çırılçıplak soyulmuş uyarıcı gibiyim. Yani ne demek? Eşkıyalar tarafından soyuldu, fakat canı bağışlandı, canını zor kurtardı. Hemen geldi. Keşe yollar bildiği için eşkıya sabah beklerken köyü basmayı, o erkenden gece vakti geldi, onların kapısına vuruyor. Artık vakit yok. Her kapıya vurup uyandırması lazım. Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın. Düşman geldi, düşman geldi, düşman geldi. Bağırıyor her tarafa kapıları. Çalıp çalıp gidiyor. Millette ya ne bizi rahatsız ediyorsun kardeşim sabah vakti derse düşman kafasına bastığı zaman karısıyla, çocuğuyla yatağında hepsini keser doğrar, mallarını da alır gider. Yok efendim ya bu adam deli değil. Niye böyle sabah sabah geldi kapımıza bağırdı gitti ya. Bir de çırıl çıplak bu adam. bu Niye çıplak geziyor? E demek ki bunu soymuşlar. Ha bir tedbir alalım düşman bize geliyor. Onunca hadis hadi sohbete başlarken ne buyurdu? Sabah düşman bastı ben sizi uyarıyorum. Akşama düşman bastı size sizi uyarıyorum. Yani ne demek istiyor? Şimdi ben bir konuşma yapacağım. Benim bu sohbetimi dinlemezseniz. Yani benim bu vaazımdan, hutbemden, konuşmamdan etkilenip amel etmezseniz. Gereğini yerine getirmezseniz. Sabah veya akşam düşman çöktü üzerinize. Yani ne demek? Ölüm geliyor. Kırt Allah sıkacak. Ondan sonra da bana itaat etme şansınız kalmayacak. Onun için tedbirinizi alın. Çünkü neden? herkes elbette akrab ali. Ölüm insana eee kullumri musabbahun fi ehli ve beytidir. Yani insana ölüm takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakınken adam sabah keyfinde kahvaltısını yapıyor yani. Halbuki bir, bir biraz biraz sonra çıkacak kafasına bir bir şey vuracak, gidecek veya da kaza yapacak yani. Onun için e, ölüm peki, menfaat fakat kıyamet. Ölenin kıyameti koptu. Ta ondan sonra namaz mı kılabilirsin? Zikir mi yapabilirsin? İlmihal mi okuyabilirsin? Haramdan mı kaçabilirsin? Tevbe mi edebilirsin? Kulakğını mı diyebilirsin? Bitti. O zaman Sabah baskınından sizi uyarıyorum. Akşam baskınından sizi uyarıyorum. Konuşmaya böyle başlardı. Yani lafımı dinlemezseniz bir sabah bir akşam helak olup gideceksiniz. Benim hadislerimi iyi dinleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu. Ve kullu buyururdu. Bu istı gönderildim ene ben ve yani kıyametle birlikte ne gibi cehateyni şöyle yapardı. Şu iki parmak gibi. Şimdi orta parmak biraz uzundur. E, şehadet parmağımız ondan biraz kısadır. Ama hafif uzasa yetişecek değil mi? Hafif uzasa yetişecek. Yani bu iki parmak nasıl yakın? Ve yakrını yaklaştırırdı birbirine beyne yine usbuay iki parmağını. Hangi iki parmak? Es sebabeti şadet parmağıyla velvusta orta parmak. Şimdi bu orta parmakla böyle yap yapardı böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametle ben iki parmak gibi yakınım. Yani hem dünyanın kıyameti zaten herkesin kıyameti ölümüyle bitti de. Kıyamet benle beraber çok yakın. Çünkü dünyanın 7 bin senelik sürecinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve 1500 sene işte 2000 sene içinde kıyamet kopacak işte. Bu 2000 geç geçer, geçmez yani. 1438'deyiz yani Hicri konuşuyorum. E şimdi buna göre bu çok yakınlık oluyor. Çünkü geçen süreçten çok daha yakın. Gerisi çok daha uz uzun geçti yani. Kıyametle ben çok yakınım. Ve kulu buyurudu. Emma Bak şimdi sizi uyardıktan sonra dinleyin. Fe inne hayrul hadis Sözlerin, ilimlerin, kelamların en hayırlısı kitabullah. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an'dan daha hayırlı, faydalı, menfaatli bir kitap, kelam, buyruk yoktur. Bu, bu kesin. Ve gayrali hediye, yolların en hayırlısı. Hediye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in yoludur. Kendisi kendine söylüyor. Muhammed'in yoludur sallallahu Muhammed aleyhi ve sellem. Benim demiyor. Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Benim sünnetim. E, sünnet neyle sabit oluyor? Hadis-i şeriflerle sabit oluyor. Onun buyurduklarını inanmayan adam Resulullah'ın yolunda nasıl gidebilir? Kur'an yetseydi burada dururdu. Ama ne dedi? Hidayet yollarının en hayırlısı benim hidayetimdir. Yani benim koyduğum sünnetlere uymak. Ve şarral-i İşlerin en kötüsü mühtezatüa. Din hususunda çıkarılan reformlar ve yeniliklerdir. İşte kadere inanmak gerekiyor. İşte hayır kadın namaz kılar, camiye girer. İşte efendim Arafat'a hangi gün çıksan olur sana. Din işinde yapılan yenilikler onlardan kötü bir şey olamaz. Ve kullü bid'atin Dinde çıkarılan her yenilik bu şey işte İslamoğullarının, bayraktarların okuyan kabir azabı yoktur diyor. Efendim bu Mehmet okuyan. Kabir azabı yoktur diyor. Ya kabir azabına dair bu kadar hadis-i şerif var, ayetlerde de işaret var. Ve Rasulullah sahabesine her namazdan sonra dört şeyden sığınmasını, Allah'a sığınmasını emrederken biri ve minazabil kabriyle. Bu kadar dinde yerleşmiş bir şey yoktur diyor. Bundan büyük reformist, bitatçı olur mu yani? Her bitat dalaletün sapıklıktır. Sapıklığın sonu da ve kulle dalaletin finnar. Başka hadis-i şerifte de diyor, dalaletin sonu cehennemde neticelenecektir. 10 günü sonra buyururdu. Ene ben evla daha yakınım. Bir müminin her Müslüman erkeğe ve kadına min Ben canından daha yakınım. Yani ayette zaten ne diyor? En nebi evla bil He? Dün gece Mevlid-i Şerifini kutladık. Doğduğu aydayız. Doğduğu gecenin peşindeyiz. Gününün akşamındayız. E. En nebi evla Benim peygamberim inananlara canlarından daha yakındır diyor. O zaman canından daha yakınsa canından çok sevmen gerekiyor işte. Niye canından çok sevmezsen mümin kamil olamazsın buyurdu. Çünkü ben sana canından daha yakınım. Neden? Ben kendi canımı düşünmedim. Senin canını düşünüyorum. Sabahlara kadar niye ağlıyordu, dua diyordu ümmeti için? Doğarken ümmetim diyordu. Ölürken ümmetim diyordu. Dirilirken ümmetim ne oldu ey Cibril diyecek. ilk dirilen o olacak. E seni bu kadar düşünen, kendi çoluğun çocuğundan ziyade düşünen, ömrü hayatı boyunca senin için ağlayan, sızlayan, bir makbul dua hakkını bile efendim, ahirette ümmetine şefaatin saklayan dünyada bu kadar çile çektiği halde o duayı kullanmayan bir zat tabii ki sana canından yakın olur. Kim var böyle? anam böyle mi? babam böyle mi? Başı sıkışsa seni satar ben kalayım der. Onun için ben her mümine canından daha yakınım. Mentara kemalen kim ölür de mal bırakırsa Feli ehli. Bana kalmasın. Çoluk çocuğuna kalsın. Annesine babasına kalsın. Mal bırakanın malından bana ne? Emanteregedeni kim borç bırakırsa ev dayan, yahut zayi olacağından korktuğu çoluk çocuk bırakırsa yani geçimini temin edemeyecek fe ileyye o bana gelsin ve aleyye onun borcunu ödemek üzerime borç olsun borcunu da ödeyeceğim ailesine de bakacağım diyor. Hayatta kaldığı müddetçe bunu tatbik etmiş O sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu kadar Müslümanlara yakın davranmış ve onlara İyilikte bulunmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Onun için onun yolu bozulmamalı, onun sünneti terk edilmemeli, bid'atlere meyledilmemeli. Evet. Yani ben adamın mal bırakırsa malında tamam yok. Var kalsın. Ama borç bırakırsa, efendim çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin borcunu ödeyeceğim. Yani bu ümmetçilik şuurudur. Keşke biz Müslümanlar da böyle yapabilecek. Borcunu adam ölmüş, ahirette rehin kalacak. Yani onun borcunu ödeyip de onun rehin bağını çözecek mezarda. Çoluk çocuğu malları bölüştü. Bana ne babamın borcundan diyor, beni bağlamıyor diyor. Kanunen de, mahkemeyle de alamazsa adam, adamın alacağı kalır. O paradan onlar çoğu çoluk çocuğu vermiyor borcunu. Ama bir Müslüman kalksa dese ki, ya bu Müslüman kardeşimizin varisleri de bu borcu ödemedi. Bu adam ahirette perişan olacak. Gitsen o borcunu aldığı adam araştırsa, soruştursa, al ben senin borcunu e, ödeyeyim dese sünnete ittiba etmiş olur. Sünnetler sadece sakal bırakıp sarık sarmak değil diyorum devamla. Böyle sünnetler de var. Bir Müslüman komşunun, cemaatin, haç arkadaşının, neyse talebe arkadaşın ölmüş, borcu kalmış, varisleri ödemiyor. Sen kalkıp onu ödersen ne oldu? Hadi al bir sünnet. Ya dört bini aşkın sünnet var diyorsun. Ne dört bini ne sekiz bini diyorum ben de. O zaman Sünnet başka bir şey ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu başka bir şey. Böyle bir zata ümmet olmak şerefine nail olduk. Onun üçündür ki ayetlerden, hadislerden güzel ilim tahsil etmek lazım. Onun siretine, onun yoluna, sünnetine güzel uymak lazım. Çünkü insanlar arasında ondan üstünü yoktur. E, dinler arasında onun dini gibi yoktur. Yollar arasında onun yolu gibi yoktur. Şahıslar arasında onun saati gibi yoktur, yoktur, yoktur, yoktur. Alemi vücutta Allah'ın ortağı, şeriki, naziri, mesele yoktur. Alemi imkanda yaratılanlar içinde de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem eşi, benzeri, naziri, şeriki yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. ya salli ve sellim daimen ebeda ala Habibike fayri halki kullihimi. محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بنعام ما لا يصل ويسل لم دائما أبدا على حبيبك غاي للخلق كله